of sure. shit. صح kim sus derse fakatla va boş söz söylüyormuş. olur o menlaqa. Kim de boş söz söylerse hala cumatada bu onun cevazı yoktur. Abu Ahmedu Muhammedu vezzed. Ve fil hadis-i diğer, başka bir hadiste men tekelleme kim konuşursa fehuve kelhimar yahmilu esfara. O kitapları taşıyan himar gibidir. Ve lizi yuqulu lehu ona susteyen kimse ise leyseti lahu cum'atun, onun cuması yoktur. Bu müradu la cuma e, onun cuması yokturdan kasıt, la cuma telehu kasıt, la eten, onun kâmil olarak onun cuması yoktur. Ve fi sahihinde, sahihinde, min hadis-i ibn hadisinde, "İfâa, "Kul"te, "Lı sahihbi"kend, "Yımla arkadaşına cuma günü sus dediğin zaman bali yoktu bu ve iman kut peverirken ve iman da fakat boş söz söylemiş olursun. Eih kut yani boş söylemiş olursun. Vallahu ismu hay yani boş söz ise günahtır. Feyte kerem lezi feyte kerem lezi يقول المتكلمي konuşan kimse ensit konuşan kimseye susmeyen kimse ve sus, yani o O aslında ve o fil asli la'muru bi ma'ruf kana allazi ayr o kimse ki il lil mutakallimi konuşana diyen şayet ise ensit sus diyen ve o fil asli ya'muru ve aslında o emri bil ma'ruf yapıyor yani iyiliği emrediyor sus demekle kadlaga bu yaptığı boş sözse ve huwa o bundan nehyedilmiştir Fageru zalika onun dışındaki olan ise min kemin kelami onun dışındaki söz min babil evla yani daha ziyade nehyedilmiştir. Yani şayet diyor eğer sus diyen konuşana sus diyen adam iyiliği emrediyor olmasına rağmen bundan nehyedilmişse bunun dışındaki bütün kelamlar daha bir tarihin evla bundan nehyedilmiş olur. Tamam? ve an yukellema ba'd'el ma'mumina hal'el khuṭbati. Khuṭbais nazında imamın bazı me'mumlarla konuşması caizdir. Ve yecurru li gayrihi en Bir maslahat dolayı dahil başkalarının da onunla konuşması caizdir. Lemen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kelleme soran kimseyle konuştu ve hu huve. o da onunla konuştu. Ve Bu birçok vakada tekrar <gülüyor> edilmiştir kellem fiha rasulullah ve sellem konuştu. Fima Onda maslahat varsa çünkü bu Ali Ansima el-hutbeti, hutbeyi dinlemekten insanı meşgul yapmıyor. Tamam. Şimdi Cuma gününün ahkamından bir tanesi de nedir? Cuma gününün ahkamından bir tanesi de kişinin imam hutbe veriyor iken susmasıdır. İmamı dinlemesi kişinin üzerine vaciptir. Şayet eğer kişi imam hutbe verdiği esnada konuşursa, ister bu iyilik olsun ister kötülük olsun fark etmez kişi yapmış olduğu bu konuşmayla harama girmiş olur ve Cumas'ın ecrini de zayi etmiş olur. Tamam? Peki İslam şeriatında cuma gününe ait olan bu özelliğe delalet eden delil nedir diye sorduğumuzda birincisi demişler ki alimler Kur'an-ı Kerim'dir. Yani hutbe esnasında konuşmanın haram olduğuna delalet eden delillerden birincisi demişler ki Kur'an-ı Kerim'dir. Nedir? وَاِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman ona dinleyin, ona kulak verin ve susun ki umulur ki merhamet olunursunuz diye. Demişler ki bazı tefsirciler, bazı seleften de bazıları bu ayet kelimenin kerimenin hutbe hakkında indiğini söylemişlerdir. Tamam, yani şunu kastetmişler, demişler ki hutbe esnasında konuşmayı nehyetmek için Kutbe okunan Kur'ân-ı Kerim'i dinlemeleri için, sahabenin Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi indirdi. Tabi bu zayıf olan bir görüş yani nuzul sebebi itibariyle bu zayıf olan bir görüş. Niye? Çünkü bu ayet-i kerime hiçbir şey hakkında inmemiş aslında. Bu ayet-i hiçbir şey hakkında inmediği sabit. Bu ayet-i kerime asıl iniş sebebi ne? Bu ayet-i kerime nasıl iniş sebebi? Mekkeli müşrikler Kur'ân-ı Kerim'i dinlemiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kâbrenin yanında Kur'an okuduğu zaman, Kur'an ayetlerini zikrettiği zaman insanlar dinlemiyorlar. Öyle değil mi? Kimi zaman alkış çalıyorlar, kimi zaman ıslık çalıyorlar, sabote ediyorlar Peygamberimizi. Allah Azze ve Celle de onları uyarıyor. Çünkü bu Kur'an diyor hidayet kaynakıdır. Bir önceki ayette bu Kur'an müminler için hidayet kaynakıdır. Yani öyleyse madem ki bu Kur'an hidayet kaynakıdır, madem ki bu Kur'an rahmettir, yol göstericidir, Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun diyor Allah Azze ve Celle. Lakin sayıh olan rivayetlerde sahabe demiş ki bu sure indiği zaman insanlar namazda konuşmaktan nehyolundurar. Tamam Bu ayet-i kerime indiği zaman insanlar bunun ile namazda konuşmaktan nehyolundurar demişler. Kimse demiş ki bu cuma hutbesi hakkında indi. Şimdi şeyh de onu söylüyor. Yani bu birinci görüş bu zayıf. Bu cuma hutbesi hakkında indi. Ama bu ayet-i kerime umumu ile, umumu ile bu meseleyi yine kapsar diyor. Umumu nedir bu ayet-i kerimenin? Umumen, Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun. E, hutbe Kur'an'dan hali olur mu? Yani okunan, hani şimdi hutbe deyince günümüz e, belamların okuduğu hutbeler değil. Yani ellerinde bir tane kağıt, e, Pinokyo gibi e, kendilerince bir şey yapıyorlar. Bu değil, bu hutbe de değil, namaz da cuma da, cuma namazı da değil zaten. Bizim şu anda işlediğimiz değil. Onun için aklınızda o canlanmasın. Hutbe nedir? Hutbe, Müslümanlara o günde, işte o günün gerek önemini gerek dinin farklı nasihatlerini yani verilmesi gereken en önemli mesajlar Peygamberimiz tarafından Cuma Hutbesi'nde verilmiştir. Ondan dolayı mutlaka ayet vardır içerisinde ve ayet okunduğunda umumen biz bu ayet-i umumuyla diyoruz ki ayet her okunduğunda onun dinlenmesi lazım. Lakin burada şu değildir yani bu ayetin umumu bunu da kapsar değildir bir selefin anlayışı Estağfurullah. Bir, konu hakkında varit olmuş olan hadisler. iki selefin anlayışı. Yani bu ayet kelimeyi Kur'an okunduğu zaman dinlenmesi gerektiği ve onlar bunu anlamışlar bu ayette. Yani hatta bir tanesi diyor, biz namazda birbirimize selam verirdik. Bir tanesi diyor, biz namazda konuşurduk. Bu ayet-i indiği zaman biz şey yaptık, e, kestik. Nasıl ki aynısı şey içinde gelmişti değil mi? وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ ayetinde de sahabe diyordu bu ayet indiğinde biz bununla emrolunduk artık susmayla. Yani namazda sukut etmeyle biz emrolunduk diyordu. O zaman birincisi rivayetler. Yani önümüzde yazılı olan hadisler, cuma günü hutbe esnasında kişinin susmasına delilet ettiğinden dolayı. İki, selefim bu ayetten anladı. Yani bu ayet kelimenin umumundan anlamışlar ki, hutbe esnasında da susmak bu ayet kelimenin geneline dahildir. Anlaşıldı? Bu birincisi. İkincisi ise sünnettir ki zaten sünnet hem sahihtir hem de sarihtir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim Cuma günü konuşan arkadaşına dahi sus derse, ki bu emri bil maruftur. Öyle değil mi? Eğer konuşmak yasaklanmışsa, konuşan bir adamın yaptığı da münkerdir. Her münkeri üç şekilde değiştirmek bizim üzerimize vaciptir. Ya elimizle, ya dilimizle, ya kalbimizden buğz ederekten. Kişi buna sus dediğinde gücünde olanı yapmıştır. Buna rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, o lağub etmiştir. Yani biz bu hadisten ne anlıyoruz? Hadisten anladığımız bir, eğer Cuma günü hutbe esnasında emri bil ma'ruf yapmak bile yasaklanmışsa bunun dışındaki bütün konuşmalar hayda hayda yasaklanmıştır. Tamam mı? İki, eğer emri bil ma'ruf yapan adama Peygamber diyor ki fakat لَغَى boş söz söylemiştir. Peki acaba konuşanın durumu ne olacak Allah katında? Yani emri bil ma'rufu yapıp bunu susturan bile boş konuşup Cuma'sını zayi etmişse yani cumasından hasıl olan ecri, zayi etmişse peki bu cümleyi söyleyen, onu buna teşvik eden kişinin hali ne olacak? Onu varın siz düşünün gibi bir sonuç çıkıyor işin içerisinde. Tamam Bu genel olaraktan yani imam e, hutbe esnasında konuştuğu zaman, hutbe verdiği zaman e, me'mumun, namaz kılanların konuşması İslam'da haram kılanmıştır. Hem konuşmaları hem de konuşan uyarılması İslam'da haram kılınmıştır. Delilimiz bir, Kur'an-ı Kerim'deki Araf suresindeki ayetin umumu selefin anlayışıyla beraber. iki elimizde bu konuda var olan sahih ve sarih olan naslardır. Tamam Şimdi geriye şöyle bir mesele kaldı, son bir mesele. Lakin e, sünnette sabit olmuş ki Peygamber aleyhisselatü vesselam hutbe esnasında insanlarla konuşmuş ve insanlar da onunla konuşmuşlar. Bu tip hadisleri nasıl yorumlayacağız? Mesela örneğin ne gibi İmam Bukhari ile Müslüm'ün Enes'ten nakletmiş oldukları o Arabi adamın kısası gibi. Peygamberimiz hutbe verirken Arabi'nin biri kalktı, dedi ki ey Allah'ın Resulü hayvanlar hepimiz helak olduk. Allah'a dua et bize yağmur yağdırsın. Öyle değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ellerini kaldırdı, Allah'a dua etti. Öbür hafta bu defa geldi dedi artık sudan helak olduk. Yani su durmadı, sel oldu bu defa, yağmur sel oldu. Allah'a dua et yağmuru durdursun diye. Mesela burada dikkat ederseniz adam kendisi peygamberle konuşuyor. Peygamberimiz de adamla konuşuyor. Ve bu iki defa tekrar ediyor, öyle mi? Hakkese mesela peygamberimizin kendisi hutbe verirken, geçen dersimizde gördüğümüz müstahiyyatül mescitte değil mi? Sahabe içeri girdiğinde peygamberimiz ona soru soruyor. Sen iki rekat namazı kıldın mı? Kılmadım. O zaman kıl ve acele et diyor. E, misal, daha mesela ilginç olanı, bir tane sahabe geliyor, peygamber aleyhisselatü vesselama diyor ki sen kimsin diyor, soru soruyor. Garip bir adamdır diyor, dinini soruyor. Peygamberimiz hutbeden iniyor, bir tane kürsü getiriyorlar, koyuyorlar, kürsüye oturuyor, adamın da karşısına oturtuyor Başlıyor ona anlatmaya, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor adama. Ondan sonra tamam mı? Tamam. Tekrar hutbeye geri dönüyor, hutbesine devam ediyor e, mesela. Tamam. Bu tip vakalar var bir de sünnette. Peki bu anlattığımızla yani biraz önceki hükümle bunu nasıl bağdaştıracağız? Alimler demişler ki bu özel bir durumdur ve imama has olan bir durumdur. Yani imam maslahat gördüğü zaman veya da e, fayda gördüğünde taallüm yani insanlara bir şey öğreteceği bir konu olduğu zaman imam insanlarla konuşabilir. Ha keza insanlar da imama soru sorabilirler. Yani e, hutbe veren imama, hutbe esnasında bu bunların yapmış olduğu gibi soru sorabilirler. Bu neh edilen kapsama dahil değildir. Niye dahil değildir? Çünkü naslar ortadadır. Naslar bu konuda açıktır. Öyle değil mi? Peki hikmeti nedir bunun? Çünkü bu zaten insanın hutbeye yapmış olduğu bir saygısızlık değildir. Yani hutbeyi veren imam olduğundan dolayı kişinin imamla konuşuyor olması hutbeye yapılacak olan bir saygısızlık değildir. Bilakis hutbeden gaye ve insanları susturmadan gaye. Yani konuşmalarının yasaklanmasındaki ana gaye nedir? Ta ki insanlar hutbeyi dinlesin. Bir, hutbeye saygı göstersinler. İki, orada verilen mesajları güzel bir şekilde anlasınlar. Yani konuşan insanlar kendi arasında başkalarının anlayışını dağıtmasın, dikkatini dağıtmasın. Öyle mi? Zaten imamla konuşulduğu zaman bir hutbeye saygısızlık yoktur. Kendisiyle konuşulan imamdır. İkincisi ise Kimseyi meşgul etmek yoktur çünkü hutbe devam ediyor. Yani siz konuştuğunuz esnada insanlar yine tekrardan orayı dinlediklerinden dolayı hutbe devam ediyor. Ondan dolayı demiş. Ha bu tip nasları biz neye yorumlayacağız? Bu tip nasları biz yorumlayacağımız şey e, imama has, imamın kendisinde maslahat görmüş olduğu şeydir. Tamam? Anlaşıldı dedim. Devam edin. <gülüyor> Caiz değildir. Lemen yestemi'u al-khutbata an yutasaddaq ala as-sa'ili al esnasında hutbeyi dinleyenden sadaka kimseye sadaka vermek caiz değildir. Li'enne sa'ile çünkü isteyen fa'ala ma la yujuzu lahu fi'luhu. Yapılmasının caiz olmadığı bir fiil yapmıştı. Ana yu'inuhu. Yu ala yu'inuhu ala ma la yücüzü, Cahiz olumayan şeyde ona yardım etmez. Ve huve'l-kelâmü i hutbeti bu hutbe esnasında konuşmaktır. Şimdi neye geçtik? Şimdi bu defa yeni bir konuya geçmiş olduk. Nasıl yeni bir konuya geçmiş olduk? Şimdi mesela diyelim ki e, biz dedik ki bir hutbe esnasında namaz kılanların me'mumun kendi arasında konuşması haramdır. Hatta birbirlerini uyarmaları da haramdır. Dedik iki lakin imamla konuşmaları bir maslahattan dolayı ise eğer caizdir. Şimdi bu defa farklı sorular gelecek mesela beraberinde hemen. Diyelim biri camiye girdi, selam verdi mesela. Misal, bir mesele. Öyle mi? Veya biri apşırdı camide. Yani elhamdülillah dedi. Şimdi bizim ona yerhamdülillah dememiz Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Öyle mi? Bu da yani selam cevap vermek, sadaka isteyen muhtaca para vermek, Apşıran adama Allah demek mesela. Ondan sonra ee... ve benzeri, yani buna benzer İslam'da cevabı gerektiren durumlar mesela diyelim, hasıl oldu. Biz bunu, hutbe esnasında konuşmak haramdır deyip, ona mı, onun hükmüyle mi eşitleyeceğiz? Yoksa imamla konuşmak maslahat gereği caizdir, bu da bir şer'i maslahattır, caiz midir? Yoksa ona mı şey yapacağız? kıyas edeceğiz. Anlaşıldı. Çünkü elimizde iki tane hüküm var bu konuyla ilgili. Bir, hutbe esnasında konuşmanın, emri bil maruf da dahil yapmanın haram olduğu ki o da bir maslahattır değil mi? Emri bil maruf maslahat değil midir mesela? Maslahattır. İki, elimizde ne var? Bir de imam, imam ile hutbe esnasında konuşmanın caiziyeti var. Şimdi geriye farklı meseleler var hakkında nasıl bulunmayan, selam verene selam vermek, selamına cevap vermek. Absürana ya Allah'' demek. Para isteyene para vermek mesela. Daha mesele var mesela ne gibi imam dua ettiğinde amin demek misal. İşte salat gel peygamberin ismi geçtiğinde salavat getirmek. Bunların hangisini birinciye hangisini ikinciye kıyas edeceğiz. Tamam? Hangisini birinciye hangisini ikinciye kıyas edeceğiz? Şimdi tek tek gelecek onlar. Bir dedi ki diyelim ki biri geldi bizden cuma esnasında para istedi. İsteyene vermek. Sünnettir. Öyle değil mi? İsteyen ihtiyaç sahibine vermek sünnettir. Hutbe esnasında geldi bizden şey istedi, ee, para istedi, verecek miyiz, hangisine kıyas edeceğiz? Şimdi versek maslahat var, fakirin ihtiyacı görünecek. Doğru mu? Vermesek maslahat var, hutbeye saygı gerçekleşecek ve insanların dikkati dağılmamış olacak. Hangisine kıyas edeceğiz? Hangi? Çünkü vermeyeceğiz. Niye vermeyeceğiz? Çünkü buradaki maslahat, burada buna terettüp eden mevsedet, buna terettüp eden maslahattan çok çok daha büyüktür. Öyle değil mi? İhtiyacını isteyen adam namazdan sonra da o parayı alabilir. Yani o an bizden hutbe esnasında istediği para, hutbe bittikten sonra da bizden onu alabilir. Ama hutbe esnasında bizim imamı ve hutbeyi dinleyenleri meşgul etmemiz, onların dikkatini dağıtmamız, bir daha tedarik etmesi zor olan, telafi, telafi etmesi zor olan bir şeydir. Ondan dolayı birinciye kıyas edeceğiz. Tamam Ama imamdan isteyebilir mi? İmamdan isteyebilir. Öyle değil mi? Diyelim ki gelir, imama der ki nasıl ki sahabe peygamberden yağmur duası talep etmişse, çünkü ihtiyacı da yağmur duası, bunun da ihtiyacı para. Gelir der ki mesela ey imam benim param yok, çok zor durumdayım, kötü durumdayım, Allah için bana yardım edin. Mesela diyebilir. Ama memumundan isteyebilir mi? Hayır memumundan isteyemez çünkü bunu telafi edebilir. Evet devam edelim. <gülüyor> ya hatibi peygamberimizi işittiği zaman ona salat getirmek sünnettir. Ve la yerfa savtahu biha sesini yükseltmez. İlla besrana bayrağı beha Başkalarını onunla meşgul yapmamak için. Hı. Ve sünnetü en yu'minu ala du'a'i'l hatibi. Hatibin duasına amin de sünnet oluyor. Bila raf'i bila raf'i savtin ve la Ellerini ve sesini yükseltmeden hatibin yaptığı şudur dua halinde mesle sünnet oluyor. Ali Şeyhül İslamî Merkemiyye'ye İbn Temiyye rahimehullah dedi ki: "Varaftu bi savti sesini yükseltmek quddam quddam el hatibi. Quddam. Quddam zarf değil mi? yani rafu's savti quddam el hatibi hatibin önünde sesini yükseltmek mekruhun o da haberi veya muharrem ve küfrü o muharrem ittifakan fe ittifakda haramdır. Ve la yerfa'u müezzinu ve la gayruhu savtuhu ve la Müezzin ve başkası peygambere salat getirmekle ve başka bir şeyle sesini yükseltmezler. Ve yulahizu en hadha llezî ve ne demek? Ve yani dikkat etmek, değil mi? Ve yulahizu dikkat اَنَّ هَذَا الَّذِي نَبَّهَا نَبَّهُ عَلَيْهِ الشِّيْخُ Nebbe? Nebbehu. Nebbehu. Nebbehu. Nebbehe değil mi? Nebbehu var mı? Nebbehu. Şeyh'in üzerine dikkat çekmiş olduğu لا يَزَلُ مَوْجُودًا فِي بَعْدِ bazı büyük şehirlerde, hala devam ediyor. مَنْ رَفْعَ مِنْ رَفْءِ الصَّوْتِ بِالسَّلَاةِ عَلَى الرَّسُولِ peygambere salat getirmekle sesini yükseltmek gibi bunun dışında menel bunun dışında işte dualar halil hutbe hutbes yapılan dualar avqablahan ta yapılan dualar hala devam ediyor. ve ba Bazen eee hatip'ler hadir olanlara bu emrediyorlar. Wa haza cehdun وَاِفْتِدَعُونَ لَا يَجُّذُ فِيَعْضِهُ Bu cahilliktir, bidattır, bunu yapmak çağiz değildir. Şimdi burada bu defa iki iki tane mesele geldi karşımıza. O iki tane mesele de nedir? Hatip hutbe okuduğu zaman Peygamber Peygamber'in ismi geçerse ona salat getirecek miyiz? İki, hatip dua ettiği zaman o duaya biz de sanki o duayı yapmış gibi olabilmek için ona amin diyecek miyiz? Daha doğrusu bu ikisini hangisine dahil edeceğiz? Yani ilk başta zikrettiğimiz hutbe esnasında konuşmanın haramlığına mı? Yoksa imamla konuşmanın cevaziyetine mi? Tabii ki bunu ikincisine dahil edeceğiz. Niye? Çünkü bunda bir hutbeye saygısızlık yoktur. İki, bu hutbenin içinden bir parçadır. Üç, diğer hutbeyi dinleyenleri meşgul etmez. Öyle mi? Bu e, Peygambera salat getirmek ve amin demek bir. Hutbeye ve hatibe saygısızlık değildir. İki, hutbenin bir parçasıdır. Yani zaten hutbenin gerektirdiği odur o anda. Hani hut, hatta hutbeyi dinlediğinin göstergesidir belki de o. Sen eğer amin diyorsan demek ki kulağın hatiptedir. Yaptığı duayı idrak ediyorsun demektir. Salat getiriyorsan demek bunu anlıyorsun. Üç, bu içinden yapıldığı zaman içinden yapılabilecek ve hiç kimseyi meşgul etmeyecek olan bir şeydir. Tamam. Yani ben içimden amin desem kim duyacak ki bunu mesela? Kimin dikkatini dağıtmış olacağım kimsenin? Veya içimden salat getirsem ne olacak? Hiçbir şey. E doğal olarak ne yapacağım? Hutbenin bir parçası olan maslahatı acil olan kimseyi rahatsız etmeden bu maslahatları hepsini gerçekleştirebileceğim. Ama işi farklı bir boyuta çeker. Sesimi yükseltirsem o zaman iş değişti. Öyle mi? Bir, hatibin dikkatini dağıtacağım. İki, dinleyenlerin dikkatini dağıtır. Yani ben sesimi yükselttiğim zaman insanların bir hatibin sesi, bir benim sesim, insanların kafası karışmış olacak. Onun için alimler demiş ki bunlar içeriden yapıldığı zaman sünnet olan şeylerdir. Ama dışarıdan yapıldığı zaman ise bu problem olan bir şeydir ve şeyh en sonda diyor ki yani Şeyhülislam İbn Taymiye'nin dediği işte hatip hutbe verirken duayla veya salatla sesi yükseltmek haramdır. Hala diyor bazı camilerde veyahut da bazı yerlerde mevcuttur. İnsanlar bilmediklerinden dolayı bunu yapıyorlar. Hatta diyor e, bazen hatipler diyor e, insanları buna teşvik ediyorlar. Bu da diyor dinde bidattır. Mesela özellikle e, şeyde Mısır'da e, hutbe esnasında şey yaparlar. İşte sallu ale'l-nebi, e, peygambere salat e, getirin e, diye. Hatta e, şeydir yani bazen öyle bir şey oluyor ki ee, böyle aynı şeyi altı kere, yedi kere tekrar ettirebiliyor adam işte. Sallu alen nebi, sallu alen nebi, sallu alen nebi ee, falan diye şey, insanlar da salat getiriyorlar beraberinde. O da bunun bidat olduğunu ve bunun fiilinin caiz olmadığını söylüyor. Evet. ومن <gülüyor> Bir sakinet sakin ile safın sonuna gider. Varır. Ve yusalli rakatini hafifetini kemese bakan geçtiği gibi iki tane hafif vekat kılar. Ve yeclisu li istima'i khutbeti khutbeyi dinlemek için oturur. Ve la yusa, yusafihu, yusafihu ve la yusafihu ve la yusafihu men bicanabihi bi canibihi, bi canibihi. yani davranlarla musafaha yapmasın. Heh. Şimdi diyelim ki bu defa adam mescide girdi. Ee, Müslüman bir yere girdiği zaman üzerindeki diğer kardeşlerin haklarından bir tanesi onlara selam vermesi. Onların da selamına karşılık vermesidir. Adam diyelim ki girdi mescide selam verecek mi? Hayır vermeyecek. Neden? Çünkü selam verdiği zaman hem verdiği selamla o dikkat dağıtacak, hem de bilmeyip, cahil olup ona cevap verenler, onlar bu defa dikkate dağıtacaklar. Ondan dolayı selam veremez. E selam da içten verilip içten alınan bir şey olamayacağına göre yani mutlaka açıktan yapılan bir şey olmasına göre bunu yapamaz. ''Hâkeza musafaha'' yani Müslüman Müslümanı gördüğünde sünnetlerden biri nedir? Ona tokalaşmasıdır, onun elini tutmasıdır mesela. Cuma günü camiye giren adam hutbe esnasında bunu yapabilir mi? Hayır bunu yapamaz. E şimdi burada dedi ki iki rekat namaz kılar, aklımıza şöyle bir soru gelebilir. İki rekat namaz da açıktan yapılan, insanların dikkatini dağıtan, hatibin dikkatini dağıtan bir unsur olabilir. Öyle mi? Niye peki buna? E, cevaz verildi. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki çünkü buna cevaz verilmesinin sebebi şeriat bunu istisna tuttuğundan dolayıdır. Yani bu akılla veya da işte hikmetle tespit edilen bir şey değil. Neh şeriat aynı şekilde buna müsaade etmiştir. Evet. Boş abes olan şeylerle uğraşması caiz değildir. hâlel işte eli ayağıyla, eliyle ayayla, e, stafalıyla, elbisesiyle, ugalizden kilita bunun dışında olan şeylerine, kabir eshâllârî sallâm peygamberimiz yüzünden dolayı, ben mesel hasa kim çakut taşlarına duşunursa, fakat lâga o boş şey yapmıştır, sahah ve temizliyor, temizlemeseyi kabul etti. O bir veya iki veya daha, o men lâga hala cemaatle, kim de boş şeyler uğraştığını cemaatci yoktur. Ve liân alâbâthâ çünkü abes abes yemle olur huşûa huşûy menediyor. O ke zâlike le yem bağilehu aynı şekilde ona gerek vez en yeltife. En yeltife olması lazım. Tabak hatası var orada. En yeltife. Yeltife yemi yana ve şimalen, sağa ve soluna yönelmesi de onun için gerekmez. Bu işte gider. Binazri ila'n nasi insanlara bakmak ile e, uğraşmaz. Av gai zârif ve tubunlü şekilde uğraşmaz liann zalika bu yeshghalu al-istima'i lilkhutbati repidun namithun hunna bi shakl yakun walakin liyatajjaha ila yani yüzüyle, bi jasadih ila khatiba yunalsin sahabenin yaptığı gibi yetecehuna ile nbi sallallahu aleyhi ve sellem halihal kutbeti peygamberimize yöneliyorlardı. Şimdi bu bir de ne var? Ee, bu hadis burada yazan hadis Müslüm'de de geçiyor. Peygamber aleyhissalatu diyor men messal hisa fakat la. <gülüyor> Kim çakıl taşlarına dokunursa muhakkak ki boş iş yapmıştır. İşte bir rivayette de diyor ki ve men la gafele cum'ate Kimde boş iş yaparsa onun cuması yoktur. Tabii cuması yokturdan kasıt nedir? Yani kamil manada onun cuması yoktur. Şimdi eskiden biliyorsunuz Peygamberimizin mescidinde halı yoktu. Halı olmadığı için de yer toprak ve taştan e, müteşekkildi. Ondan dolayı namaz kıldıklarında toprak yağmur yağdığında çamur şeklinde alınlarına yapışıyordu e, vesaire ayakkabıyla namazlarını kılıyorlardı. Mesela işte, mescitte tükürme ile ilgili hadisler herkese sebep. Çünkü o zaman mescitte halı, şimdi bugünkü gibi yaygın bir şekilde mescid halı yoktu. Şimdi e, onun için diyelim insanlar kubey dinlerken mesela ne yapıyorlardı işte taşla, toprakla hani oynuyorlardı veyahutta e, işte buna benzer şeyler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu nahi etmek için diyor ki men messa al hisa fakat laqa kim hani sadece konuşmaktan bunu anlamayın demek istiyor yani sadece konuşan lahu etmiştir değil aynı zamanda buna dokunan da lahu etmiştir e, diye. Burada Şeyh bunun üzerine bazı hükümler getirmiş. Hadis açık zaten. Bunun üzerine mesela ne demiş sağa sola bakan adam, gözü sürekli insanların üzerinde gezen adam, e mesela bunlar hepsi abes olan şeylerdir. Özellikle mesela günümüzde işte elinde tesbih, e, tesbihle uğraşan adam, mesela insanların işte kalem, kalemle uğraşan adam veya o da sakallı olanların sürekli sakallarıyla oynaması mesela. Ondan sonra hutbe esnasında e, insanların ise ceblerdeki kalem, cep telefonu, anahtarlık, maskot e, gibi şeyleri ellerine alıp Mesela bu tip şeyleri ellerinde dolandırmaları, elleriyle oynamaları gibi bunlar hepsi bu hadisin kapsamına girer. Yani taşla oynayan, taşa dokunan boş iş yapmışsa bunları yapan da boş iş yapmış olur. Şeyh diyor ki bunlar da habestir, bunların yapılmaması lazım. Peki ne yapacağız? Diyeceğiz, aynı sahabenin yaptığı gibi Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın hutbe verdiği zaman nasıl sahabe bütün bedenleriyle Peygamberimize taraf yöneliyor idilerse biz de hâkeza aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a yöneleceğiz. Tamam? Şey, İmam Estafor'la imama yöneleceğiz. Evet. Anlamadım. Tamam. Ve iza atasa fe innehu yahmadu'llaha sirren. ve beyne nefsihi. Ve iza atasa afşırdığı zaman fe innehu yahmadu'llaha sirren. Allah'a gizli bir şekilde hamd eder. beynehu ve beyni nefsi. Kendi ile nefsi arasında. Şimdi geriye geldik ne meselesine? Teşmitul adis meselesine. Yani bir adam dediğimiz gibi e, hapşırdığında Elhamdülillah demesi gerekir. Müslümanın onun üzerindeki hakkı nedir? Ona yerhamukallah Allah demesidir. Onun da onun üzerindeki hakkı Yehdiikumullahu ve yusrih bâlekum demesidir. Tamam. Peki hutbe esnasında şayet bu vaki olursa ne yapacağız? Dedi ki ''Elhamdülillah'' diyene, Allah demek olmaz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü hem hutbeye hem de insanların dikkatini dağıtmaya sebebiyet verdiği için. Ama abşıranın kendi içinden ''Elhamdülillah'' demesine bir beys var mıdır? Kimseye rahatsızlık, hutbeye, insanlara bir rahatsızlık yok. Onun için abşıran insan kendi içinde duaya amin diyebileceği gibi, peygambere salat getirebileceği gibi kendi içinde ''Elhamdülillah'' diyebilir. Ama velev sesini yükselse bile mesela cahil olan biri diyelim ki sesini yükseltti. Kimsenin ona yerhamukallah dememesi lazım. Tamam. Ve yajuzul kelamu kable al ve ba'daha önce ve sonra konuşmak kelam caizdir. Ve idha celese imamu imam oturduğu zaman beynel khutbeteyni iki khutbenin arasına limaslahatin bir maslahattan dolayı لَكِنْ لَا يَنْبَغِتْ تَحَدُّثُ بِا اُمُورِ Lakin dünya işleriyle konuşmak doğru değildir. Şimdi e, diyelim ki mesela imam şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın yani Cuma günü camiye girdiğinde konuşmayacaksın, selam vermeyeceksin, işte taşa toprağa ellemeyeceksin değil. Bu hutbeye kas olan bir şeydir. Hatta sahabe diyor ki biz mesela Ömer zamanında mescide gelir Allah'ın takdir ettiği kadar namaz kılar sonra oturur sohbet ederdik ta Ömer çıkıncaya kadar. Ömer çıkınca susardık. Yani Hz. Ömer hutbeye çıktığında artık susardık. Bu konuşmanın ve bir takım işlerin nehy edilmesi hutbe esnasında olan bir şeydir. Tamam mı? Hutbenin öncesinde veya da hutbenin sonrasında bir şey yoktur, bir nehi söz konusundaydı. Hani burada şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Hani İmam iki hutbenin arasında dinlenmek için oturuyor ya, hem dua ediyor hem dinleniyor mesela. O esnada konuşabilir miyiz? Şimdi şeyh diyor ki normalde konuşulabilir. Çünkü birinci hutbe bitmiştir. Ara sonra ikinci hutbe başlayacak. Öyle mi? Ondan dolayı diyor normalde konuşulabilir. Yani dileyen ya konuşabilir. Ama dikkat edilmesi lazım diyor. Dünya işlerinden konuşmamak e, lazım. Aslında şu da söylenebilir. Tamam konuşmak haram değildir ama hiç konuşmamak lazım. Niye? Çünkü zaten normalde cuma günü dualara icabet edilebilecek olan saatlerden bir tanesi yani nasta varit olan olabilecek diyebileceğimiz imam e, hutbeye başladığında ta namaz bitinceye kadardır. Öyle mi? O esnayı e, konuşmayla, sohbetle değil de duayla e, Allah'tan bir şeyler isteyerek geçirmek elbette daha eftal olandır. Ama burada bize anlatmak istediği şudur. Yani kelamın yasaklanması bu hutbeye kas bir durumdur. Yoksa cuma gününe veya cuma namazına özel bir durum değildir. Ve bil cumle genel olarak fe hutbetal cum'ati cuma gününün iki hutbesi lehuma ehmiyetun azimet, o ikisinin büyük bir ehmiyeti vardır. Fil İslam İslam'da, lima teştemilani alayhi kapsadıklarından dolayı mintilavetil kur'ani kuran tilavetini ve zikri ahadisir resul sallallahu aleyhi ve sellem resulun hadislerini ve tadammuniha et tevjihatin nafiate b o iki hutbenin faydalı yönlendirmeleri kapsamasından dolayı vel mevize'tel hasenete güzel vaazları kapsamasından dolayı ve tzikira bi Allah'ın günlerini hatırlatmayı kapsamasından dolayı fejacbu'l ihtimam bihime o ikisine önem göstermek gerekir min qibali'l hatibi ve min qibali'l hem hatibin hem de cuma hutbesini dinleyenlerin bu sebeplerden dolayı ona önemiyet göstermesi gerekir. Feleyset hutbetul cumuati mujarrad hadisin adi. Yani cuma hutbesi feleset hutbetul hutbetul cumuati cuma hutbesi değildir. Değil, mujarrad hadisin adi. Normal olan mücerret söz değildir. Kel ahadisel silleti, o sözler gibi ki tul kafin navadi e, şeylerde, şeylerde. kuluplarda ve ihtifalatı kutlamalarda ve'l-içtimaatil adiyeti sosyal e, toplanmalarda, normal toplanmalarda e, kutlamalarda ve kulüplerde ilka edilen, konuşulan söz gibi değildir. Yani hani normalde insanlar bir düğüne toplandığında da bir konuşma yapılır. Hani hoş geldiniz, işte, e, vesaire gibi. Veyahut da herhangi bir sünnet düğününde de konuşulur. Bir cenazede de konuşulur. Şeyh diyor ki bu Cuma günündeki hutbe onlar gibi normal bir hutüsü konuşma değildir yani. Tamam mı? Hani sıradan öyle her toplanmadan insanların yaptığı gibi giriş konuşmasına benzemez bu diyor. Onda ne vardır? Ayet vardır, hadis vardır, faydalı yönlendirmeler vardır. Ondan sonra işte Allah Azze ve Celle'nin günlerini hatırlatma vardır. Bundan dolayı hem hatibin hem de dinleyenin ona ehemmiyet göstermesi gerekir. Anlaşıldı mı? وَقَدَّلَّةِ النُّسُوسُ nasar delalet etti ki atladık mı he ve mimma yanbaghi et tenbihu yine dikkat çekmemizi gerektiren durumlardan bir tanesi de enne ba'de'l mustemi'ine bazı dinleyenler li hutbeti'l cum'ati iki cuma hutbesini dinleyenler yerfa'u savtahu sesini yükseltir bi ta'avuzi auzu billahi mine'şeytani'r racim ile sesini yükseltir veya Allah'a sığınmayla diyelim yani öyle diyelim bi ta'avuzi sığınmayla inde ma şey'en bir şey işittiği zaman من الوعيد في الخطبه خطبته tehdit شرك له بشيء شتى زمان sesini Allah'a sığmayla yükseltir. او يرفع صوته بالسؤال والدعاء ويوطئ صوته istek ve dua ile yükseltir. indama yesm'u şeyen bi şey ştî zaman min cenneti. cennet dair bir şey zaman da bu defa yüksek Allah'tan ister dua eder. Bu da şeyun bu caiz olan bir şey değildir ve huwa dakhil fi'l-kelam el anhu ve o dakhil dakhil dir fi'l-kelam söze hangi söze el anhu kendisinden nehy edilen söze o da dahildir halal hutbeti hutbesi nasında ve kad delletin naslar delalet etti ki ala ennel kelame söz halal hutbeti hutna hutbesi nasında yufsidul ecra ecri ifsad eder ve ennel mutekellime ve konuşan la cumatehu onun cuması yoktur ve انه او كالحمار يحمل اسفاره كتبları üzerinde taşıyan merkep gibidir fejacibul hadaru min zalika ve tahziru minhu feyajibu oluyor. yor el hadaru bundan sakınmak ve tahziru ve ondan sakındırmak da bizim üzerimize vacip oluyor evet anlaşılmayan bir şey sormak istediğimiz bir şey Hı. Yanındaki kişi konuşuyorsa sessizce bir şekilde olur mu? Yanındaki konuşuyorsa çünkü demek ki cuma hutbesinin ahkamını bilmiyor demektir. Sen sessizce onu diyelim ki uyardın. Ne var diyecek? Ne oluyor? Daha büyük bir mefsede üzerine tereddüp edecek. Öyle mi? Zaten geçen dersimizde de söylemiştik. Demiştik normalde emri bil maruf vaciptir. Öyle değil mi? Emri bil maruf vaciptir. Niye burada edilmiş? Çünkü zaten konuşan adam hem fıtrat olarak hem bilgi olarak, demek ki fıtrat olarak bedevidir. Fıtrat olaraktan demek ki bu adam bedevidir. Niye bedevidir? Çünkü zaten birinin konuştuğu yerde bir başkası konuşamaz. Öyle mi? Mesela biz ne demiştik daha evvelden? Demiştik ki mesela günümüzde de maalesef böyle ciddi bir sıkıntı var. Biz demiştik ki İslam her şeye bir adab getirmiş. Her şeye bir adab getirmiş. Öyle mi? Her şeye ama yani hiçbir şey yok ki. Hatta biri dese İslam nedir? Dese ki İslam edep dinidir, doğru bir cümle olur bu. Tamam İslam konuşma adabı da getirmiş. Demiş ki bir, konuşana adap dinleyene adap getirmiş. Mesela nedir dinleyenin adabı? Bir, bütün cesediyle konuşana yönelmesidir. Değil mi? Peygamberimiz birinin kendisine seslendiğinde veya bir şey söylediğinde sadece kafasıyla dönmez, bütün bedeniyle dönerdi. Öyle mi? Gözüyle onu dinlediğini göstermesidir. Yani ona bakmasıdır ve onu dinlediğini belli etmesidir. E mesela bu şekil. Ha bunun için aslında İslam'a da gerek yok. Yani bunu bilmek için e, Müslümanlığa da gerek yok. Çünkü zaten hiçbir insan ahlak nedir? Kişinin kendini hoşuna gideni başkalarına yapması, kendi için sevmediğini başkaları için yapmamasıdır. Öyle değil mi? Şimdi Müslüman olmaya gerek var mı? Yani bir kafir konuşulduğunda, konuştuğunda birilerinin onu dinlememesinden hoşlanır mı mesela? Veya o bir şey anlatırken birilerinin başka bir şeyle uğraşması kimsenin hoşuna gitmez. Demek ki bunun İslam'la yani temelde dinle alakası yok, bu zaten fıtri olan bir e, durumdur. Ha İslam bunu yaptığı bütün fıtri meselelerde olduğu gibi bir düzene evindirmiş. E şimdi adam zaten konuşuyorsa, birincisi hem İslam olarak bilgiden yoksundur hem de ahlak ve edep olaraktan bedevilik var e, demektir. E şimdi sen bu adama bir de sus dersen yani ortalık iyice karışabilir, daha büyük bir mesele terettüp edebilir, ondan dolayı olmasın. Başka? Normalde de şey geçiyor, elde kaldırılması, bunun peki şey var O da dikkat dağıtmak aynı şekilde. Yani normalde mesela diyelim ki dua ederken şey yapılabilir, el kaldırılabilir. Normalde dua ettiğim zaman elimi kaldırabilirim. Ama diyelim hutbe esnasında mesela hiçbir şey yok birden. imam güzel bir şey anlatıyor mesela, cenneti anlatıyor. Ben elimi kaldırdım, Allah'tan onu istiyorum mesela. Misal, şimdi bütün herkesin dikkatini dağıtmış oldum yani. Herkes bakacak ne yapıyor bu adam diye. Ondan dolayı olmaz, tamam bu kutsal için söyledik mesela buradaki ihtilali de öyle söyledik. Bunu biz normal e, ders ortamlarında veya yani bir davet çalışması yaparken ha, haram diyemeyiz ama edepsizliktir diyebiliriz. Yani mesela diyelim ki işte bir davet ortamında veya da bir ders ortamında iki kişinin kendi arasında konuşması bir edepsizliktir. Yani bu ama haramdır diyemeyiz. Öyle değil mi? Sadece edepsizliktir diyebiliriz. Yani meclis adabına riayet etmemektir diyebiliriz. Veya işte Konuşan kişiyi dinlememek mesela, yani işte ona bakmamak mesela, cesetle ona yönelmemek. Hani şimdi diyelim ki bazen, yani bilmiyorum burada ben pek denk gelmedim ama özellikle şeyde, derslerde çok dikkatimi çeken bazı unsurlar vardı mesela Mısır'da. Hoca ders anlatıyor mesela karşımızda. Kolonlar var ya, bir tanesi kolonun arkasını böyle kolona yaslamış mesela, arka yani tam arkası hocaya dönük. Hani kolunla beraber omuzu falan görünüyor yani biri var orada ama şey arkası e, dönük misal öyle dinliyor öyle yazıyor. Dinliyor yani şey yapıyor e, yazıyor ama tabi bu edeb değildir yani bir ilim adamına gösterilmesi gereken edebe aykırıdır. Veyahut da mesela e, ne gibi işte dediğim gibi bu günümüzde çok yaygın olan kalemle oynama mesela. Dinleyenin ondan sonra işte e, cep telefonuyla oynama, tesbih, maskot. Zaten tesbih, gerçi o bir afet. Yani o tesbih meselesi zaten başlı başına bir afet. Çünkü Müslüman, o küçük tesbihler var ya, ya sokaktaki soytarılar, zibidiler tesbih salıyorlar ellerinde. Bir Müslümanın elinde öyle 33'lük bir tesbih falan. O zaten hiç e, kabul edilebilecek bir şey e, değil. Yani hutbe esnasında değil, normal hayatta da kabul edilebilecek bir şey değil. Çünkü bu sokak sokak insanlara benzemektir. Bu da caiz değildir yani İslam'da. annedir belki o? Ee, üzerinde ihtilaf olan 99'luk, yani daha çok dini temsil eden tespitler. O da sohbet esnasında vesaire bunlarla oynamak, elde dolandırmak, bunlar doğru değil. Ama haramdır diyemeyiz. Hutbe esnasında rahat bir şekilde haramdır diyebiliriz. Burada haramdır diyemeyiz ama edebe ve kemale aykırıdır ee, diyebiliriz yani. Mesela nasıl davranmamız gerekiyor? Birisi selam verdiği için, yani sohbet yoksa sohbet işte, hem dersi dinleniyor. Beş dakikada birisi geliyor, beş dakikada selam geliyor, çok e, ciddi bir dikkat dağılıyor. Evet. Burada selam vermemek gerekir evet, selam vermemek evet. gerekir. Yani bunu mesela anlatabiliriz. Şimdi normalde daha önce de mesela söylemiştim ya, insanlara bir şey vermeden insanlardan bir şey bekleyemeyiz. Öyle değil mi Önce vereceğiz, ondan sonra insanlardan bir şey bekleyeceğiz. Şimdi İslam da öyle yapmış. Mesela İslamik döneminde geldiğinde ahkam konusunda bakıyoruz çok ciddi geniş. Yani kimseye kızmıyor, kimseye had uygulamıyor. Çünkü daha bir şey vermemiş insanlara ama bir şey verdikten sonra, bir şeyleri oturttuktan sonra artık had uygulamaya başlıyor, artık kızıyor, sürgün ediyor e, vesaire. Artık çünkü o biliyor. Yani yaptığı artık kasten yapılmış şeyler ama önceden bilmiyordu mesela. Bu bizim için de öyle. Mesela özellikle Müslümanların ortamlarında adap meselesini fazlaca gündeme getirebiliriz. Yani adap meselesini gündeme getirebiliriz. Şimdi gündem olan bir şey insanların arasında tutar. Ama gündem olmayan bir şey insanların arasında tutmaz. Şimdi e, mesela bazı insanlar var, zaten edep, adap temelde var. E, misal nasıl var? Yetiştiği aileden var. Yani adam diyelim ki, e, doğuda özellikle doğuda büyüyenler için mesela, batıda olan doğulular değil, onlar iyice zıvanadan çıkmışlar da. Doğuda büyüyen doğulular, mesela ailede bir adap var. Anadolu'da büyüyen mesela insanlar, köyde Anadolu'da büyüyen gençler. Bir adap zaten var orada. Yani büyüye saygı, işte anneye saygı, babaya saygı vesaire var. Ama batı insanında bu bile çok daha az. Özellikle işte bu televizyon, diziler, filmler hatta ahlaksızlığa teşvik ediliyor. Yani babayla rahat olma, büyükle rahat olma, ağzına geleni söyleme mesela. Bunlar hep 24 saat teşvik edilen şeyler. İnsanlar da böyle yetişmiş. Ya biz ne yapacağız? Peygamberimizin sahabesi nasıldı? Aleyhisselatü vesselam. İlim meclislerinde nasıl otururlardı mesela? İlim meclisinde selef nasıldı mesela bu konuda? Örneğin, Bunları güzel bir şekilde, yani delilleriyle beraber anlatıp adat meselesini gündem yapmamız lazım. Çünkü böyle bir gündem yok. Şimdi insanların gündeminde olmayan bir şeyi insanlardan talep etmek mümkün değil. Öyle değil mi? İnsanlardan talep etmek böyle bir şey bu mümkün değil. Ama bir şey gündem oldu mu ve bu gündem güzel bir şekilde oturdu mu Allah'ın izniyle bu çok güzel olur. Çünkü şunu bir zaman unutmayın. Yani bunu gündem yapmak zorunda mıyız? Evet davetimizin, çalışmamızın eğer etki yapmasını istiyorsak, bunu gündem yapmak zorundayız. Niye? Çünkü kendisine, kendi dersine, kendi ortamına saygısı olmayan bir adama hiç kimsenin saygısı olmaz. Yani şimdi mesela diyelim ki kendi hayatınızdan bunu görmüşsünüzdür. Siz dışarıdan bir meclise girdiğiniz zaman ilk girdiğinizde neye dikkat ediyorsunuz? İnsanların haline, ahvaline dikkat ediyorsunuz. Öyle değil mi? Eğer mecliste bir ciddiyet varsa, insanlarda bir ağırlık varsa, istersen yeryüzünden cıvık insan ol. Gidiyorsun orada edebinle, adabınla oturuyorsun öyle mi? Ama diyelim sen bir meclise girdin, baktın biri ayağını uzatmış, biri yatıyor, öbürü konuşuyor. Bir de orada bir adam konuşuyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Üç dört kişi de onu dinliyor mesela. Sen de aynı fıtratın neyse zaten edepliysen edeplisindir. Değilsen zaten gidip orada yapman gerekeni e şey yapıyorsun yapıyorsun. Bunlar önemli şeyler çünkü süs. Yani hani bir ağaca ek çok böyle köklü sağlam bir ağaç olsun meyve vermedikten sonra bir şeye yaramaz. Öyle değil mi? Bir bahçe ek mesela böyle çok dehşet, hepsi domatesten oluşan bir bakçenin bir görüntüsü yoktur yani. Bir gülü olması lazım, çiçek olması lazım, kokulu bir şeyler olması lazım ki o bahçeye bahçe diyebilirim. Siz gidip domates bahçesinde oturup çay içen bir adam gördünüz mü mesela? Ektiği domatesler salatalıkların içerisinde. Mümkün değil. O da bitki, o da yeşillik ama süsü eksik öyle mi? Kokusu eksik, rengi eksik ee vesaire. Müslümanların ortamı da böyle. Ortam bahçenin kendisidir. Meyve de veriyor olabilir. Ama bir kokusunun olması lazım. Yani Müslümanların ortamında bir koku, bir güzellik, bir renk olması lazım. O da edeptir çünkü süstür. Yani kimde olursa olsun edep çok güzeldir. Özellikle iki sınıf vardır ki edep bunlarda olursa nuruna hala nurdur. Birincisi mücahitler. İkincisi ise ilim talebeleri. Yani bunlar eğer şey... E, i̇lim talebeleri derken geniş olarak düşünün. Yani ilim talebesi işte davetçi, insanlara yol gösteren hepsi dahil. Ama özellikle edebi ve adabı mücahitler ve ilim talebeleri kendinde bulundururlarsa Allah'ın izniyle bu en güzel olan süstür. Başka? Soru sorun. Var mı sorun abi? Yok. وَاَخِرُ الْعَوَانَا اَلْحَمْدُ Rabbi'l رَبِّ